Baktı ki şeytan sen büyük bir para harcayacaksın. Köyüne cami yaptırıyorsun. 50 sene, 100 sene o cami kaldıkça, orada namaz kılındıkça, cuma namazında dua yapıldıkça sen dedelerin, çocukların ihya olacak. E bu şeytan uğraşıyor seninle senelerdir. Sen gittin bir cami yaptırıp bir namaz değil, bin namaza çıkaracaksın bunu. Yaptır, cami yaptır. Nerede şeytanın silahı? Caminin kapısının üstünde yazıyor ne yazıyor bu cami bu köyde doğup İstanbul'da filan atölyeyi açan filancanın dedesi filancanın ruhu için yaptırdığı camidir Kılanlar Allah kabul etsin yakında de yaptıracaktır tabela orada duruyor tabela duruyor halbuki Allah ne demişti kullarım ortak istemeyen bir Allah'ım ben benim için yaptığınız işlere ortak katmayın namazınızı kılarken gösteriş yapmayın İnfak yaparken gösteriş yapmayın. Peygamber aleyhisselam standart getirmişti. Neydi standart? Neydi standart? Sağ elinin verdiğini sol eli bilmeyecek. Hanımın bile bilmeyecek. Hanım da zannedecek ki bizim maaşazam yapılmıyor hiç herhalde. Halbuki infaka gidiyor artan. Allah böyle istiyor. Sen filama ışıklı reklam tabelası açmış Bu cami filancanın ruhu içinde Yaptırdığı çeşme su bile içilmiyor Yosun bağlamış tabela duruyor ama Filancanın hayraatıdır. Bekliyor orada Kurubuş yosun tutmuş Bakıyor ki şeytan şu kadar yatırım yapıyorsun O yatırımı Zayi ettirmek bir kenara Suça dönüştürüyor sana fark edemiyorsun sen Allah için yapıyorsun Medyayı çağırmışsın ama Allah için yapıp medyaya teşhir ediyorsun. Camiyi, çeşmiyi ne yaptırdıysan.